Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabi'bi gulubina Muhammed Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed Evet arkadaşlar şimdi Geçen hafta ihlaslı olmaktan bahsetmiştik Bu haftada Tövbenin öneminden bahsedeceğiz Tabi konularımız çok ağır geçmesin diye tevbeden bahsediyoruz bir nevi. Evet şimdi tevbeden bahsederken e, önce neden bahsederiz? Tevbe ne demek biliyorsunuz. Tevbe demek hani hocaların camide çok sıklıkla tekrar ettiği bazı cümleler vardır. Tabi bu cümleler çok önemli olduğu için sürekli tekrar ederler. Mesela bunlardan bir tanesi hani hepimiz her hafta cuma namazını kılmaya camiye gideriz. Camide hutbeden inerken... Hocalar, hutbeler ne der? Bismillah. İnne d-dina indellahi l-islam. Allah katında tek hak din İslam'dır. Tek din İslam'dır der. Yani ne demek istiyor? Sakın ha ey insanlar! Yanlış yapmayın. Kendinize başka Rab aramayın. Başka din peşinde koşmayın. Tek sırat-ı müstakim, tek hak yol burasıdır. Bir bunu söyler. Başka ne der? İnne Allah'a yakmuru bil adil vel ehsani ve ita idir Bu ayet okun. Niye? Niye? Bu ayette okuduğu konular da son derece önemli konulardır. Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emrederdir. Bu o kadar çok önemli bir hadis-i ayet kerimedir ki... ...bu ayet-i kerime ile biz... ...bir hafta boyunca... bununla kendimize bu ayet-i kerimedeki... ...verilen ilahi buyruğu kendimize şiar ediliriz... Sakın ha. Önce adaletten ayrılma. Her zaman adaletleriz değil mi? Bunlar bize bunun için tekrar ediliyor. Hutbelerde konular her hafta değişir. Her hafta başka konudan bahsedilir ama değişmeyen bazı şeyler vardır. İşte budur. İnnallaha yapmuru biladir. Bu değişme. Bir de işte arkadaşlar bunlardan bir tanesi de çoğunlukla hocaların hutbede kullandığı hadis-i şeriflerden birisi de Etta ibmunezm bi kemel la Ne demek? Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ey kullar, siz tevbe edin. Günahlarınıza pişman olun. Der bunu bize döne döne her zaman hatırlatırlar. Şimdi biz tevbeyi böyleydi anlıyoruz. Nedir tevbe? Tevbe bir insanın yaptığı kötülüklere pişman olmasıdır. Günahlarından af dilemesidir. Her insanın bunu yapması gerekir. Tabi bizim burada yanlış düşündüğümüz noktalardan birisi ben günah işlemedim, öyleyse tövbe gerek yok düşüncesidir. Halbuki doğru olan nedir? Peygamberimiz buyuruyor ki: "Vallahi le estagfirun nefeli yevmi seb'ine Allah'a yemin olsun ki ben günde 70 defa Allah'a tövbe istifarda istiğfarda bulunurum. Başka hadis-i şerifte 100 defa diye söylüyor. Yani peygamberimiz bile günde en az yüz defa istiğfarda bulunuyor. Dolayısıyla da hepimizin hayatı boyunca günlük yaşamı süresince her zaman tekrar etmesi gereken şeylerden bir tanesi de tevbetmesidir. Bir insan tevbe ettiği zaman günahları affedilir ki bize ayet-i kerimede de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ye yu'ellediine amanutu ilaLlahi tevben nasuha. Ey iman edenler hep beraber Allah'a Nasuh bir tevbede bulunun. Yani canı gönülden pişman olun. E, yaptığınız kötülüklere pişman olarak tevbede bulunun. Şimdi burada tabi tevbeden bahsederken tevbeyi izah etmeye çalışıyoruz. Ne demek ki tevbe etmek? Tevbe etmek bir insanın yaptığı kötülüklere pişman olması demek. Yaptığı hatalara pişman olması, üzülmesi, bundan dolayı da Allah Teala'dan af dilemesi demek. Bir insanın Tevbesinin gerçekleşebilmesi için de üç tane şart var. Bunlar nedir? Birincisi yaptığı hatadan hemen vazgeçmek. Eğer hata işliyor ise, günah işliyor ise o günahtan vazgeçmesi, birinci olarak onu terk etmesi. İkinci olarak yaptığı o günaha o kötüle pişman olması. Üçüncü olarak da yapacağı şey pişman olması onu bırakması ve üçüncü yapacağı şey de hiçbir zaman aynı hataya düşmemeye, o günahı tekrar işlememeye azm-ı cezm-ı Yani ne diyecek? Ya hata yapıyorsa onu bırakacak, sonra pişman olacak, üzüntü duyacak, ondan sonra da bir daha yapmamaya karar verecek, azmedecek. Ben yapayım E. Ee? biraz sonra bir daha işlerim, bir tövbe ettim bir daha işlerim değilse bu adamın tövbesi tövbe değildir. Tevbe gerçekten çok önemlidir. Neden? Çünkü Peygamberimiz de günde 70 defa, 100 defa tevbede bulunduğuna göre günahsız bir insan olduğu halde öyleyse bizim ne kadar çok önemli tevbe yapmamızın gerekliliği ortaya çıkıyor. Tevbe insanın ruhen arınmasıdır. Yani geçen hafta ne demiştik? İhlaslı olmaktan bahsetmiştik. İş dünyamızın temiz olması ile yaptığımız işi samimiyetle yapmaktı. İkincisi de tevbeden bahsediyoruz. Yani yine kendimizin her zaman allah Teala ile birlikte olma hususunda kendi kendimize karar vermek, azmetmek, yaptığımız kötülüklere pişman olmak. Şimdi sadece tevbenin üç tane mi şartı var? Hayır, üç taneden başka şartları da var. Dördüncü şartı da var. Nedir o dördüncü şart? O tevbeye maruz kalınan suç, günah, hata her ne ise onda... Borcun ödenmesidir. Yani bir insan eğer birisine haksızlık yaptı, mesela gitti, ulu orta bir yerde iftira attı, birinin hakkında iftira attı, sonradan da geldi, ya hakkını helal et Mustafa ben senin hakkında konuştum ama demesiyle günah affolmaz olmaz ya, önce bir kere yaptığı şey neyse onu düzeltmesi gerekir ulu orta yerde iftira atmışsa gidip iftira attığı kimselere ya ben bu konuda iftira attım gerçek bu diye düzeltmesi lazım birinin malına gasp etmişse onu götürüp ödemesi lazım sonrasında da tevbe ederken bir adam ne yapacak günahına pişman olduktan sonra o adamın hakkını ödeyecek bir insan mesela namaz borcu vardı yıllarca namaz kılmadı tevbe ediyor tevbe edecek ama aynı zamanda Borcu olan namaz o da Allah Allah Hakkı diye bahsedilir. Yaratanın hakkıdır. O hakkını eda etmesi gerekir. İşte zekat borcu vardı geçmiş yıllara dönük bunu ödemesi gerekir. Namaz borcu vardı bunu ödemesi lazım. Kılması lazım. Bir insana borcu varsa bunu ödemesi lazım. Eğer ödediği şey, borç aldığı şey bu da fıkhi bir ayrıntı. Bir insan mesela birinin manını gasp etmiş. Gasp ettiği kimsenin kim olduğunu bilmiyor. ...tevbe etmiş, ödeyecek, ne yapacak... ...sahibini bulamıyorsa yakınlarına ulaşmaya çalıştı... ...hiçbir şekilde eğer buna ulaşamazsa... ...o gasp kimseyi düşünerek... ...onun niyetiyle o kadar miktarı sadaka olarak vermesi lazım... ...çünkü senin değil... ...bu o adamındı sahibini bulamadıysam... ...ey ben yiyeyim diyemezsin ya... ...o kadar malı kendinden çıkartıp... ...vermesi gerekir ki hakkı ödemiş olsun... Eğer başka günahlara girmişse bir insan caddede gezerken eğer hanımlara eğer dikizlenmişse tabi bir günah işlemiştir ama evin saklı bir perdeden bakmaya çalışırsa günaha bir kat daha artar. Onun için bunların hepsinde yani her ne kabahat işlemişse kabahat işlediği kabahate maruz bıraktığı kimseden helallik dilemesi lazım. Bu çok son derece önemli bir nokta. Bunu beraberce Hasbihar etmiş oluyoruz. Tabi burada e, bir e, hikaye anlatalım. Şimdi arkadaşlar hadis-i şerif bu. Peygamberimiz malum ki değişik konularda sahabelerini her zaman bilgilendirirdi. Aynı zamanda bu anlatışları da dinleyici hedef fikirlerinin zeka seviyesine göre olurdu. Bu anlattığı olaylar bazen ikaz, bazen tarihi olaylar insanlara ama bir şekilde herhalde Tarihi hikaye anlatmış olmak için değil... ...ibret olsun diye anlaşır, anlatırdı. Geçtiğimiz haftada... ...başka konulardan misal vermiştik. Bu haftaki vereceğimiz misal de şu... ...Peygamberimiz bize buyuruyor ki... ...geçmiş milletler içerisinde... ...şöyle bir adam vardı. Adam günahkar birisiydi. Çok günahkardı. Çok asi bir adamdı. Öyle asiydi ki... ...tam 99 kişiyi öldürmüştü. Şimdi... 99 kişiyi öldürmek gerçekten büyük bir cinayet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki: "Fe ke'enne ma katala'n-nase cemian ve men ahyaha fe ke'enne ahya'n-nase Kim ki bir insanı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Yani haksız yere bir cana kıyan, tek bir insanı öldüren kimse bütün insanlığı yeryüzünde yaşayan 6 milyar insanın hepsini öldürmüş gibi cezaya maruz kalır. Bu kadar büyük bir e, vahşettir insan öldürmek dinimizce. Yine ayette buyuruyor ki bir insanın da ihyasına vesile olan, onu yaşama döndüren, hidayetine vesile olan insan da elbette tüm insanlığın ihyasına sebep olmuş, insanlığı dinlemiş gibi sebep alır. Dolayısıyla ne demek istiyoruz? Tek bir kişiyi öldürmek bile Dinimizde çok büyük bir cinayettir. Bir insanı öldürenin alacağı ceza nedir? Kısastır, katlı vaciptir. Bir insan haksız yere birisini öldürmüşse dinimiz bu işi ancak kan temizler. Senin yaptığın suç o kadar büyük insanlık suçudur ki bunu hiçbir ceza ile geçiştiremeyiz. Bunun karşılığında alacağın tek bir ceza vardır o da katlindir demiştir. Bir insanı öldüren katledilir, öldürülür. Ta ki ailesi evet biz bunu affettik, diyet alalım, diyet karşılığında affettik demesi hariç. O demişlerse ailesi o zaman müstesnadır. Ama bunun dışında bir insan öldürmek bu kadar kabahattir. Şimdi düşünün ki Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ifade buyurduğu hadis-i şerifteki insan tam 99 kişiyi öldürmüş. 99 kişiyi öldürmüş ama... Bunların hep bu günahları kabahatleri suçu bu büyük suçu işledikten sonra da Tevbe etmeye karar vermiş Demiş ki Allah Teala herkesi affediyor Beni de affeder mi? Ama biliyor ki çok büyük kabahati var Bu kadar çok insan öldürmüş Bunun üzerine o sırada yaşayan abid bir insanın yanına gidiyor Abid olan insana Kendisine işaret ediyorlar falan yerdeki abid var. Buna git durumunu anlat bu sana bir çözüm bulur. Gidiyor anlatıyor. O da diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm tevbe etmek istiyorum. Tevbe imkanım var mı dediğinde diyor ki hayır. Senin tevbe şansın yok. Sen çok büyük suç işlemişsin. Bunun üzerine tabi bu adam alışmış ya 99 kişiyi öldüren insan elindeki beylik tabancasını herhalde değil tabancası değildir o günkü şartlarda çıkartıyor silahını o abidi de öldürüyor oldu öldürdü insan sayısı yüz yüzüncü kişiyi de öldürdükten sonra tabi yüzüncü kişinin kabahati neydi hiçbir kabahati yoktu sadece fetva soruldu fetva verdi. bunun üzerine kendisi yine pişman oluyor bir süre sonra tekrar kendisini bu sıkıntıdan kurtaracak bir insan arıyor Kendisine o zaman yeryüzünün en alim kişisini öneriyorlar. Buna git, bu senin affına yardımcı olabilir. Tevben'e sana bir çıkar yolu bulur diye. Bunun üzerine o kişinin yanına gidiyor. Tabi burada hadis-i şerifte bir nokta, ince bir noktaya temas edilmiş oldu. Birinci gittiği kimse kim? Abit. ibadetle uğraşıyor. İkincisi alim. Yani burada peygamberimiz ilmin de önemine işaret ediyor. Ey Müslümanlar öğrenin demiş oluyor bize. Alim olan kimseye gidiyor. Alime gidip durumunu anlatıyor. Diyor ki ben 99 kişiyi öldürmüştüm. Sonra tevbe etmeye karar verdim. Bu sefer tevbe etmeye karar verdim. 100. kişi de tevbe mümkün olmadığını söylediği için onu da öldürdüm. Benim tevbe imkanım var mı dediğinde elbette Allah herkesi affeder. Yeter ki sen canı gönülden pişman ol. Tevbe et. affı mümkündür diyor. Bunu duyunca seviniyor. Ardından o alim kişi ekliyor. Diyor ki yalnızca benim senden bir isteğim var. O da sen. Bundan sonra bulunduğun toplumu arkadaş çevreni değiştir. Falan yere git. Falan memlekette iyi insanlar yaşıyor. Oradaki arkadaş topluluğu yaşa ve tevben gerçekleşmiş olur diyor. Tabi burada da bir noktayı daha altını çizmiş oluyoruz. Bir insanın kötülüğüne en büyük sebep bulunduğu çevredir, ortamdır, arkadaş çevresidir. Onun içinde kötü arkadaşlarla arkadaş olan kimselerin bu arkadaşlığına son vermesi gerekiyor. İyi kimselerle arkadaş olması gerekiyor. Bu noktada hadisten biz aynı zamanda bunu anlıyoruz. Tabi bu yüz kişiyi öldürmüş olan Sonunda tövbe etmeye karar vermiş ve tövbe etmiş olan kişi de o alim zatın kendisini önerdiği bu yeni şehire yerleşmek üzere yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Bu yolda giderken düşünün ki işte İskenderun'dan İskonya'yı düşünün. Konya olsun bu yer ki tam giderken Pozantı'yı geçmiş ki yolun yarısında aşağı yukarı Emrehaq vaki oluyor. Adam ölüyor. Adam ölünce de hani hepimizin her zaman etrafında bekleyen iki melek var. Kimdi bunlar? Birisi sağ ve sonumuzda bekleyenler aynı zamanda rahmet ve azap melekleri. Bu iki melek grubu da birbiriyle mücadeleye çatışmaya giriyor. Azap melekleri diyor ki bak bu bizim biz bunu cehenneme götüreceğiz. Çünkü bu hayatında hiç iyilik yapmadı. Tevbeye karar verdi, tevbe etti ama... Tevbesinin üzere yaşayacağı yere varmadan öldü. Onun için hayatında hiçbir iyiliği yok. Bu bizim. Rahmetli melekler diyor ki hayır. Bu adam tevbe etti. Sonra da iyi arkadaş çevresine, iyi topluma, iyi yaşayacağı, doğru yaşayacağı yerde yaşamak üzere yola çıktı. Bu niyetteydi. Yolda bu niyette olduğu için e, bu bizimdir. E, cennete girecek. Affolmuştur diyor. Rahmet melekler ile azap melekleri ikisi kendi arasında ...bu şahısla ilgili mücadele ediyor... ...kavga ediyorlar... ...bir türlü de anlaşamıyorlar... ...o tarafa bu, bu tarafa çekiyor... ...sonuç sonuç yok... ...en son bunlar böyle mücadelelerini sürdürürken... ...biraz sonra yaya birisi geliyor... ...diyorlar ki... ...hah... ...karşılan birisi geliyor... ...gelin aramızda... ...bu adamı hakem tayin edelim diyor... ...bunların tabi iki tarafta... ...bu şahsın hakemliğine razı oluyor... ...o gelen kimse de allah Teala tarafından... ...görevlendirilmiş... İnsan suretinde bir melek. Geliyor bunu hakim tayin edelim diyor ikisi de. Sonra o şahıs geldiğinde durumu anlatıyorlar. O şahıs da o melek de ikisini dinledikten sonra diyor ki bakın burada çözüm yolu şudur. Bu adamın geldiği yerle gideceği yerin mesafesini ölçelim. Hangisine daha yakınsa bu o tarafın olsun. Kabul mü? Her iki grup melek de kabul doğrudur diyorlar. Eğer ölçecekler Günah işlenen yere daha yakınsa azap melekleri alacak. Ama iyi niyetle yola çıktığı yere daha yakınsa onu rahmet melekleri alacak. Tam ölçüyorlar ki, tam yolun ortasında sadece göğsü, bir rivayete göre de bir karış öbür tarafa daha yakın. Yani yeni gitmekte olduğu yere yakın. Hatta rivayete göre de, o anda melekler onu itiyor, rahmet melekler itiyor, bir karış öne geçiyor. Öylelikle rahmet melekler o kişiyi alıyor ve cennete giriyor. Yani şimdi burada anlatılan hadise nedir? Bir insanın tevbe ettikten sonra hem iyi bir toplumda olması... ...hem de hem de bir insan 100 kişiyi katletmiş bile olsa eninde sonunda tevbesi var. Tevbeden hiçbir zaman için dönüş yok. Paide Şermede Allah Teala buyuruyor ki: "Gulye ibadiyet edenler diline israfu ala enfusuhum la taqnatu min rahmetillah." Ey habibim, sen de ki kendilerine haksızlık eden, haddi aşan, kulluğunu yerine getirmeyen, kendilerine kötü davranan, nefsine zulmetmiş olan kullarıma de ki: "Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah Tüm günahları affedendir. Bir insanın dünyada işleyebileceği en büyük günah, en büyük kötülük nedir? Şirktir. Allah Teala'nın gücünde tereddüde düşmesidir. Haşa Allah mı büyük, Amerika mı büyük? Amerika'dan daha büyük kim var düşüncesine gelmesidir. Dolayısıyla da bir insanın aynı şekilde bir günah işlediği zaman ya bu affolmaz, bu da affedilmez ki demesi Allah'tan ümit kesmesi şirkin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiçbir insan yaptığı kötülük her ne olursa olsun asla bu kötülüğünden dolayı, kötülüğünden dolayı ümitsizler kapılmamalı. Evet, Allah Teala beni affeder diye bu düşünceyi içinde her zaman tutması gerekir. Yine burada belirtmemiz gereken bir diğer husus da tevbenin zamanlaması ile ilgilidir. Bir insan herhangi bir kabaat, günah, suç, hata işlediği zaman anında tevbe etmesi lazım. Herhangi bir günah işlemişse tevbe etmesi lazım. Bunun dışında da genel olarak tevbe-i da zikrullahta bulunması her zaman geçerli, gerekli olan bir ibadettir. Demin bahsettiğimiz hadis-i şerifteki peygamberimizin ben günde yüz defa istiğfarda bulunurum. Bir rivayetteki de 70 defa istiğfarda sözü sözüyle ilgili alimler bu çokluktan kinayedir. Bunu Peygamberimiz bir defada oturup mı yapıyor? Değişik zamanlarda mı yapıyor? Bunun her ikisi de mümkündür demişlerdir. Bir insan her zaman için tevbe etmelidir. Tek mesela bir insan her sabah ne yapmalı? Birer tesbih zikrullah'ta bulunmalı. Mesela işte bir tesbih yüz defa estağfirullah demeli. Yüz defa la ilahe illallah, kelime tevhid söylemeli. Yüz defa Allah, Allah diye lafz-i celali söylemeli. Yüz defa salavat şerife getirmeli. Yüz, yüzlerce defa lafz-i celali söylemeli. Ve ihlas-i şerif, yüz defa da ihlas-i şerif okumalı. Kulhu Allah-u suresini okumalı bir insan. İşte değerli kardeşlerim, dolayısıyla buradan tevbenin önemine bahsediyoruz. Tevbe her zaman, her yerde yapılacak olan bir görevdir, iştir. Aynı zamanda ibadettir. Neden ibadettir? Bir insanın e, günahına pişman olması aynı zamanda kendisine sevap kazandırır. Bu noktada Peygamberimizin yine bize çok çarpıcı, işar, ikaz edici bir hadis-i şerifi daha vardır. Onu da paylaşmak istiyorum. Nedir o hadis-i şerif? Peygamberimiz yine ben kısla demiyorum ama kısla anlayabilirsiniz. Hadis-i şerifinde şöyle bahsediyor. Diyor ki tevbe ediniz. Her zaman tevbe ediniz, tevbeden allah Teala çok hoşnut olur. Nasıl hoşnut olur bize onu anlatıyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz, sizden biriniz çölde giderken yiyeceğini, içeceğini, merkebine, bineğine yüklemiş olsa, seyahate gitse, gittikten sonra da bu insan yolda bir yorgunluğa düşüp bir yerde konaklıyor. Konaklarken azene çıkartıp bir suyun içiyor vesaire. Tam hareket edeceği esnada bineğe birden devesi kayboluyor. Kaçıp gidiyor. Tabi o insan çölde tek başına yiyecek içecek hiçbir şey yok. Geçen hafta hadis şerefte anlattığımız zat çok daha şanslıydı. Neden? Merkebini kaybetmişti ama kuyurun başında kaybetmişti. Hiç olmazsa ölüm tehlikesi yoktu. Beylerde günlerden bir gün aylardan bir ay belki de o kuyuya birler su içmeye gelirdi. Belki de bir şekilde kuyu olduğuna göre herhalde yeşillik de vardı. Yaşamını idame ettirebilirdi. Ama bunun böyle bir şansı da yok. Mercabının devesini kaybetmiş, Ağaç susuz çam açar kalmış. Tabii o zamanlar henüz Tüysel, tersin falan onlar ve onlar hiçbisi icat edilmemiş. Onlar yok ortada. Onun içinde kim birlerine haber verme şansı da yok. Tabi aynı zamanda bekliyor. O şahıs öyle ümutsizlik içerisinde ki sağa sola koşturuyor, o civarda bulunan tepeleri, dağların hepsini geziyor, hiçbir yerde devesine ulaşamıyor. Tabi böyle bir ümutsizlik içerisindeki artık artık deveyi bulma şansı yok, orada o şekilde yaşamını da sürdürme şansı yok, gitme şansı yok, ölecek kesin. Ölecek, başka bir karar yok, öldün. Kendi kendine böyle ıı, karar veriyor. Kendi kendine öldün diye hüküm biçiyor. Bu ümitsizlik içerisindeyken uykuya dalıyor. Hangi uykuya dalıyor? Yorulmuş da dinlenme uykusuna değil. Pazar günü işte ikindi vakti keyif uykusuna değil. Televizyonun karşısında elinde kumanda bilmem Fenerbahçe Galatasaray maçını seyirlerken uzanma değil ya ölüm uykusu tamamen. Uzanmış ölüm uykusuna dalmış. Niye? Çünkü artık daha binayeni bulma şansı yok. Böyle ümitsizlik içerisinde artık uyuyayım diye uzandığında biraz zaman geçiyor ki uyuyor. Birden uyanırken aniden merkebinin, devesinin geldiğini ve eline ipinin dolaştığını hissediyor. Bu insan ne kadar çok sevinir. bunun hayal bile etmek mümkün değil. Hayal bile edemeyiz biz bunun durumu. İşte diyor Peygamberimiz bu insanın sevindiğinden daha fazla Allah Teala sizden birinizin tevbesine sevinir. Allah Teala kulunun kendisine yalvarmasından, tevbe, i istiğfar içerisinde bulunmasından, kendisine münacatından, müracaatından, yalvarışından, yakarışından bu kadar çok memnun olur. Onun için işte bizler her ne surette olursa olsun ve o hadisin devamında da peygamberi diyor ki işte devesi tam gelmiş eline ipi dolanmış eline ipini dolayınca mutluluktan uçuyor sevincinden hayata yeniden döndü o kulun, o anda ya Rabbi sana şükürler olsun e, sen, ben e, senin rabbinim sen benim kulumsun ente abdi ve ene rabbüke der o adam şaşkınlıktan hani mahkemelerde hep anlatırlar ya köylünün birisi işte bir gabaat işlemişler ...bir e, saf köylünün üzerine atmışlar... ...saf köylü de mahkemeye gitmiş... ...tabi olaydan haberi yok... ...KKKK hakimin karşısında... ...evladım anlat işte... ...ne olduysa anlat diyor hakim... ...diyor ki ben hakimim Masum Bey... ...ben hakimim Masum Bey diyor... ...herkes gülüyor. ...bir şaşkınlıktan ben hakimim Masum Bey diyor... İşte o insan da... ...o deveyi kaybeden insan da... ...o devesini o anda bulunduğu an... ...şaşkınlıktan, sevincinden... ...dili birbirine dolaşıyor ben Rabbim'im, sen benim kulumsun diye yakarışta, işte, münacatta bulunuyor. Bu şaşkınlıktan böyle sürü işte Allah Teala o insanın sevincinden daha fazla sevinir. Buradan da şunu anlıyoruz. Bir insanın böyle dalgınlık şaşkınlık içerisinde ağzından çıkan yanlış cümleler de o insanın sorumluluğuna sebep değildir. Farkında olmadan yanlışlıkla ağzından çıktığı için ondan dolayı e, azaba maruz kalmaz değerli arkadaşlar evet bu noktada bir misal de yine söyleyelim ki o da şu hani te terziler birer meslektaştır geçenlerde Mahmut Toktaş Hoca Efendi anlatmıştı şimdi terzinin birisi diyor ki Hoca Efendi'ye ya hocam sen diyorsun ki tevbe tevbe hem de diyorsun ki hayatın sonuna kadar tevbe edebilirsin madem bu tevbeyi ölünceye kadar yapma şansımız var ben o zaman şimdiden tövbe etmeme gerek yok. Öleceğim zaman yaparım. Hoca da diyor ki "Bak kardeşim sen kaç yıllık terzisin? 30 yıllık. Sen 30 yıllık tercisin. terzisin. Sen öleceğin zaman birisi sana gelse dese ki şu elbiseyi kestese, bu şu biçiyi, bu kumaşı kestese ne, ne ne yaparsın o öleceğin esasında dediğinde diyor ki "Ya hocam o esnada herhalde ellerim titrer makası tutamam. İşte Hoca Efendi de diyor ki bak sen hayatın boyunca yaptığın bir işi o heyecanla yapamayacaksan hayatında hiç yapmadığın işi nasıl yapacaksın? Dolayısıyla bir insanın hayatı boyunca her zaman bu tövbe konusunu yaptığı kötülüklere günahlara pişman olma konusunu gündeminde tutması gerekir. Her an bunu tekrarlaması gerekir. Hani bazen de anlatırlar. işte ben tevbe etmiyorum. Niye? İşte hacca gidip gelip öyle. Bunun arkadaşlar kimsenin garantisi yok. Hiç kimsenin ne zamana kadar yaşayacağına dair elinde bir belgesi senedi yok. Kaldı gibi bir insan hani Mevlana'nın sözünde de 70 defa işte hata etsen gel. Gerçi bu sözün kanayla gelir de tereddüt var ama ne olursa olsun yine gel diyor söylüyor diye öyle bir söz atfediliyor. Bir insan defalarca tevbe etse, tevbesini bozsa yine tevbe etmesi gerekir. Yine de eğer samimiyetle tevbe etmişse tevbesi makbuldür. Yani hiç kimseye ya sen bir defa tevbenden döndün, bir daha tevbe etmeye hakkın yok. O zaman vazgeç diyemeyiz. Ya nedir tevbe etmişse tevbe etmiştir. Bir daha tevbe etmesi gerektiğinde bir daha tevbe eder. Bir daha tevbe edecekse bir daha tevbe Hiçbir zaman hiçbir zaman için bir insana bir insana ya sen işte vazgeç bir defa o hakkını kullandın falan diyemeyiz bu hak ne zamana kadar bakidir bu hak bir insan sağ olduğu sürece bakidir ne zamana kadar ölmeyinceye kadar can boğaza gelmediği sürece tevbe hakkı vardır biliyorsunuz da böyle bir hadise yaşamış hani Hz. Musa'nın asası bir mucizesiydi Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesini hepimiz biliyoruz. Hz. Musa Firavun'u imana çağırdı. Hep reddetti. Yeryüzünde uluhiye taslayan ender kişilerden birisiydi. Öyle ki bir kule yaptı. Burç kule yapmaktaki amacı neydi? Bunu hele biraz daha yüksek yapın. Yapın diyordu ki ben diyordu haşa Musa'nın Allah'ını vuracağım diyordu. Öyle inatkardı. Asiydi Cebaruddu. Ene Rabbü kümül ala demişti. Ben sizin en yüce Rabbinizim demişti, haşa. İşte bu Firavun'la bir gün Hazreti Musa son mücadelelerinde e, Hazreti Musa ve taraftarlarının hepsini öldürmeye karar veriyor. Bunlar da topluca Hazreti Musa'nın önderliğinde kaçıyorlar. Önde Hazreti Musa ve taraftarları, arkada Firavun ve ordusu. Bunlar kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Nereye kadar? Kızıldeniz'e kadar kaçıyor. Sonra ne oluyor? Kızıldeniz'e geldiklerinde... Tabi Hz. Musa ve taraftarları önleri deniz, arkada Firavun ordusu. Ne yapıyorlar? Hz. Musa kendisine verilen mucizeyle o elindeki asayı denize vuruyor, denizden yollar açılıyor. Ordusuyla birlikte kendisi karşıya geçiyor. Tekrar asasını alınca Firavun ordusu denizin içerisinde, düşünün ki dünyanın bir anda tersine döndüğünü şu altımızda bastığımız toprakların havaya geldiğini falan görüyor Ölümle karşı karşıya işte o anda diyor ki ben diyor ve ben diyor artık ementü billadi emenet bhi benü israil ile iman ettiğine ben de iman ettim Bu enemin el ben şimdi Müslümanlardanım diyor firavun bile o can havliyle daha ölmemiş sağ duruyor ama Yerin yarıldığını gördü... Yer yarıldı... Artık biraz sonra ölecek... Bunu görünce... iman ettiğinden den vuruyor... Ben... Beni İsrail'in iman ettiğine... Ben de iman ettim derken... Allah Teala buyuruyor... El ene. Şimdi mi? Vakat asayi kabulü. Halbuki... Az önce isyan etmiştin... Ve kün teminel müfsidin... Bozgunculardandın... Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki az önce isyanlıkcılardandın... Fel yevme nüneccike bi bedenike... İşte biz bugün senin bedenini koruyacağız limen hal خَلْفَكَاءَ senden sonra gelen kimselere ibret vesikası olasın diye cesedini koruyacağız. Ayet-i Kerime böyle anlatıyor. Tabi son zamanlarda yapılan keşiflerde bu ayeti okuyanlar gayrimüslimler diyorlar ki Kur'an yazdığına göre muhakkak doğrudur. Öyleyse diyorlar Kur'an yazdığına göre doğrudur. Öyleyse bunun bedeni sağdır. Hakikaten Kızıldeniz'in kenarında secde etmiş vaziyette Firavun'un cesedini bu diyorlar ki e, Mısır'da Kahire'de e, bu tahrir meydanı hani olayların yaşadığı tahrir meydanının yanındaki müzede e, cesedi duruyor. E, sağlam bir adammış gibi. Çünkü ibret olarak Allah onu saklamış. Ne demek istiyoruz? Firavun canlı olduğu halde artık azabın geldiğini gördü. İman etti. imanı kabul edilmedi. Onun için de ben tam işte yataktayım ölmek üzere İşte şehadet getirtilirken Yemez O zaman bitti Artık ne oldu sen ölümü kesin gördüğün an Şarampalı araç yuvarlanmaya başladı Biliyorsun ki işte 5 dakika sonra gittin Artık tevbenin bir anlamı kalmıyor Tevbe insanın Sahih bir vücutta Sağlam vücutta iken, Akli selim içerisindeyken Elinde isyan imkanı varken Yaptığı tevbe tevbedir. Ama zaten elindeki tüm imkanlar bitmiş. Bu saatten sonra tevbe edeyim diyorsun. Bu saatten sonra yaptığın tevbenin de hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için de ne yapmak gerekiyor? Tevbe hususunda, tevbe hususunda elimize fırsat geçmeden bunu değerlendirmek. Bu yüce mertebeye de böylelikle ulaşmak gerekiyor. Evet arkadaşlar biz... Burada bu noktayı e, tamamlarken bir İbn-i Mesud radıyallahu anh sözcüğüne noktalayalım. İbn-i Mesud hazretleri diyor ki Abdullah İbn-i Mesud hazretleri e, Müslüman aynı zamanda yaptığı günaha pişman olacak, üzülecek dedik ya aynı zamanda hatasını gözünde büyük görecek. Bazı insanlar böyledir. Çok küçük bir iyilik yapmıştır. Yaptığı iyiliği bozdur bozdur harca. Her gün her gün harcarlar. Tamam iyilik yaptı, iyi has güzel. Ecrini alacaksın Allah'tan, onu güzel görürler. Halbuki bir insanın, bir Müslümanın yapması gereken şey, kabahatlerini büyük görmek olmalıdır. İşte bin Mesud Hazretleri diyor ki, Müslüman bir insan dağın eteğine oturmuş ve yaptığı hatasını öyle görür ki o dağ birazdan üzerine yıkılacak. O küçük bir hata bile işlemiş olsa koca bir dağın üzerine devrileceğini hisseder. Öyle üzüntü duyar, münafık bir kimse ise yaptığı günahı burnuna konmuş bir sinek gibi düşünür. Elini sallayınca gidecek, uçacak bir sinek gibi hiç umursamaz bile. Onun için de hatalarımızı önemsememiz, umursamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Tevbe konusunda burada böyle kısaca noktalamış olalım.